Boş. Yaşam İçin Teknoloji. Merhaba. Yeşil Düşünce Derneği ve Heinrich Böl Vakfı'nın beraber gerçekleştirdiği Yeşil Ekonomi Konferansları'nın sonuncusu bu sene çevrimiçi ortamda gerçekleşti. Her sene farklı bir tema ile ekonominin farklı alanlarına dair yeşil yaklaşımların, yaşamı güçlendiren yeni düzenlemelerin, politik çözüm önerilerinin sunulduğu Yeşil Ekonomi Konferansları bu sene iklim ve Covid-19 ekseninde Türkiye ve Dünya Bahşesi'yle düzenlendi. Etkinlikte iklim ve COVID-19'un yarattığı sağlık, ekonomik ve sosyal krizlerin nedenleri ve sonuçları alanında uzman akademisyenler tarafından değerlendirildi. Dünya ve ülke çapında alınan önlemler, iyileşme paketleri ve bunların olası sonuçlarına dair vizyoner çalışmalar sunuldu. Sistemik değişikliklerin sürdürülebilir bir dünya ve ekonomi için zorunlu olduğu anlaşılan günümüzde yeşil yeni düzenin iklim adaleti, sosyal adalet, adil iyileşme, İle yaşamı daha güçlü kılmak üzere önerdiği alternatifler ortaya kondu. Oturumun tüm konuşmacıları, şirketlerin ve karar alıcıların krizin tüm dünyada yarattığı farkındalığı yeşil badanı yani greenwashing yaparak yapıların özünde değişikliklere gitmeden bir reklam aracı olarak kullandıklarından bahsettiler. Bunun gerçek bir çözüm olmadığını, şeffaf bir biçimde iklim ve sosyal adaletleri önceleyen sürdürülebilir çözümler üretilmesi gerektiğini ve bunun Yeşil yeni düzen ile gerçekleşebileceğinin altını çizdiler. The Guardian'da yer alan ilginç bir habere göre yeşil enerji tedarikçisi Echo kurucusu Britanyalı çevreci Dale Wins çevreye duyarlı teknoloji kullanarak elmas üretimine başlayacaklarını söyledi. Gökyüzü maden tesisinde atmosferdeki karbondioksit kullanılarak elmas üretilecek. Üretimin her aşamasında rüzgar ve güneş enerjisinin yanı sıra yağmurdan elde edilen su kullanılacak. Wins böylelikle dünyanın ilk çevreci elmasını üretmeyi amaçladıklarını belirtti. Söz konusu teknoloji elmas üretimi sırasında atmosferdeki karbondioksiti temizleyerek hava kirliliğini de azaltacak. Çevreci iş insanı bu projeyle çevreye geri dönüşü imkansız zararlar veren geleneksel madencilik yöntemlerine karşı güçlü bir alternatif sunmayı planlıyor. Üretilen Elmaslar pırlanta yapılarak mücevher olarak değerlendirilebileceği gibi çeşitli sanayi kollarında da kullanılabilir. Merkezi Roma'da bulunan Dünya Gıda Örgütü'nün direktörü David Beasley, kimsenin 2021 yılında dertlerin biteceğini beklememesi gerektiğinin altını çizerek milyarlarca dolarımız olmazsa 2021'de korkutucu boyutlarda kıtlık yaşanacak dedi. Associated Press'e açıklamalarda bulunan Beasley son dönemde sık sık konuşulan 2020 çok kötü geçti. 2020'de hepsi geçecek açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Beasley, gelecek yıl durumun çok daha kötü olacağını dile getirerek, özellikle Afrika ve Güney Amerika'da açlık ve kıtlıkla karşılanacağını vurguladı. World Food Program direktörü, COVID-19 salgınının tekrar yükseldiğini, özellikle düşüş ve orta gelirli ülkelerde ekonomilerin bozulmaya devam ettiğini, bunu da birçok iflas ve kapanmalara neden olduğunu açıkladı. Bu yılki Nobel Barış Ödülü'nü, WFP'ye yani World Food Program'a verilmesinin dünya liderlerini gelecek yılın bu yıldan daha kötü olacağına dair uyarması için bir megafon görevi gördüğünü söyleyen Bisley, liderler para ve teşvik paketleri sağladıkları için bu kıtlık salgınını 2020'de engelleyebildiklerini söyledi. Karşılaşılan trajedi ve krizin gelecek 12-18 ayda olağan dışı bir hal alacağına dikkat çeken Bisley, kıtlık, açlık, istikrarsızlaşma Ve göç konularına odaklanması gerektiğini vurguladı. David Beasley, World Food Program'ın gelecek yıl kıtlıkla mücadele için 5, dünya genelindeki programlarını sürdürebilmek için de 10 milyar dolara ihtiyaç olduğunu söyledi. Yeterli paraya erişmezlerse yaklaşık 30 ülkenin kıtlık şartlarına gireceğini söyledi. Kaz Dağları'nda Siyanürlü Altın Madeni projesine karşı 425 gündür, Su ve vicdan nöbeti tutan çevre aktivistleri ve destekçilerine toplam 525 bin lira idari para cezası kesildi. Gerekçe olaraksa koronavirüs önlemlerine uyulmaması gösterildi. Hacizle karşı karşıya kalan aktivistler yardım çağrısı yaptı. Kaz Dağları kardeşliğinde yapılan çağrıda yaşanan salgın bahane edilerek toplamda 500 bin lirayı aşan para cezalarıyla karşı karşıya bırakıldık. Kesilen cezalara itiraz ettik. Hukuki süreci başlattık. Ancak bu süreç tamamlanmadan... Haciz emirleri gelmeye başladı dendi. Bir yardım kampanyası var. Fongogo'da buradan destek olunabiliyor. Bir günden volkan ateşin haberine göre Ordunun Ünye ilçesinin 3 Pınar köylüleri sondaj çalışmalarına karşı mücadele başlattı. Sondaj çalışmalarının sürdüğü 13 gün boyunca aralıksız mücadele ettiklerini belirten bölge halkı yaşananları şöyle anlattı. 3 Ekim günü sondaj ekiplerini bölgeden çıkarttık ancak 27 Ekim'de 250 yaşan kolluk kuvvetleriyle birlikte yeniden geldiler. Köylerini savunan bizlere biber gazı ve jop kullanarak sert şekilde müdahale etti. Ters kelepçeyle 10 kişi gözaltına alın alınmaya çalışıldı. 28 Ekim günü sondaj makinesi ve jandarma önünde oturma eylemine geçen köylülere çevik kuvvet polisleri ve jandarmalar bir kez daha sert bir şekilde müdahale etti dendi. Açıklamada 13 gün yaşam alanlarımızı, geleceğimizi savunduk sondaj ekiplerine jandarmanın köyümüzden çekilmesinden kaynaklı bundan sonra da süreci titizlikle ve hukuki işlemlerle takip edeceğiz diye açıklamış fındıklılı köyü İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz esankalım. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri.